Kıymetli izleyenlerimiz, tekrar birlikteyiz. Efendim Mira Urku'nun ikinci sorusu, kadınlar erkeklere selamünaleyküm aleyküm diyebilirler mi? Evet. Allah ayet-i buyuruyordu, mümin kadınlar, mümin erkekler birbirlerinin velileridir. Aynı şekilde birbirinin dostlarıdır, yardımcılarıdır, duacılaridir. Selam duadır. Mümin kadınlar erkeklere, mümin erkeklere selam verebilir. Mümin erkekler de mümin kadınlara selam verebilir, vermelidir. Hatta, Resulullah Efendimiz buyurdu, Eve girerken, ev boş bile olsa, yine selam vermelidir. Melekler o selamı alır. Tabii o meleklerin selamını duymadığı için, kendi selamını kendisi yine alır. Selam verilir, verilmelidir verilmesi doğrudur. Evet. Efendim bir izleyicimiz bu zamanda müceddid var mı? Varsa kimlerdir? Ve muallimi Muhammed Mustafa olanlar kimlerdir? Saygılarımlar demiş efendim. Evet. Müceddid her zamanda vardır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi her asırda, her devirde bir müceddid gelir, dinimi yeniler getirdiğim dini yeniler. Nasıl yeniliyor? Resulullah Efendimiz'in yaptığı gibi, yaşadığı gibi yapmaya ve yaşamaya davet eder. Burunduğu yere, zamana, asli saadeti getirmeye çalışır. Bu konuda çabasını, gayretini sarf eder. Bu mücedil bir tane değildir yalnız. Bir tane onu temsil eder, öbür Veliler, müşid kamiller aynı şekilde ona yardım eder, yardım etmiş olur, ona destek olur. Diğer soru neydi? Efendim, muallimi Muhammed Mustafa olanlar kimlerdir? Evet. Muhammed Mustafa olanlar kimlerdir? Resulullah Efendimizin muallimi Allah'tır. Dolayısıyla Cebrail aleyhisselamdır. Ne i Resulullah Efendimiz beni Rabb'i ve ehsene ta'dibi. Rabbim beni terbiye etti. Ne güzel terbiye etti. Ne güzel talim etti. Terbiye, talim aynı zamanda terbiyeyi gerektiriyor. Bilgi vermeyi değil. Bilgiyi verir, verdiği bilgiyi aynı zamanda yaşatır ona, tattırır ona. Resulullah Efendimiz de sahabeyi yetiştirdi. Sahabenin muallimiydi. ehl Beyt'in muallimiydi. Kıyamete kadar peygamber varisleri aynı şekilde o muallimliği yapar. Onlarla beraber olanlar da aynı şekilde Resulullah Efendimiz'in o taliminden geçmiş olur. Sahabe gibi olmuş olur. Sahabeye benzemiş olur. Sahabenin Kazandığını kazanmış olur. Ne kadar? Yapabildiği kadarıyla. Evet. Vardır. Kıyamete kadar da böyle devam eder ki Allah'ın bütün kullarına nimeti, ihsanı, ikramı tam olsun. Üzerindeki nimetini tamamlasın diyendir. Evet. Nasıl ki sahabeye tamamladıysa bunu kıyamete kadar da peygamber varisleri bu nimetin tamamlanması için ne yaparlar? gerekeni yaparlar, muallimliği yaparlar Resulullah Efendimiz'in varisi olarak onlarla beraber olanlar da bu talimden bu terbiyeden geçmiş olur Resulullah Efendimiz'in edebiyle edeplenmiş olur talimiyle talim görmüş olur dolayısıyla Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle kazandığını da ne yapar? Kazanmış olurlar Efendim Antalya'dan Hasan Elkansu, <gülüyor> selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocamıza hürmetlerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun demiş efendim. Amin. Allah kardeşimizden razı olsun. Şey ederiz. Efendim bir izleyicimiz selam hocam demiş. Neye göre imanımızı ölçebiliriz? Evet. İmanımızı neye göre ölçebiliriz? İmanımızı sevgimize, muhabbetimize, Allah'a olan muhabbetimize göre ölçebiliriz. Bir tek Allah'a olan muhabbeti ölçmek yetmez. Bir de Resulü'ne olan muhabbetimizi ölçmemiz gerekir. Bir de Allah yolunda cihad etmeye göre ölçmemiz gerekir. Çünkü öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Eğer Allah Resulü ve Allah yolunda cihad etmek sizin için her şeyden daha sevgili de değilse malınızdan canınızdan, evladınızdan, evlerinizden, ticaretinizden, dünya hayatındaki her nimetten. Daha sevgili değilse Allah'ın emrini bekleyin. Yani belanızı bekleyin. Eğer Allah'ı, Resulü'nü ve onun yolunda cihad etmeyi her şeyden çok seviyorsak bu durumda müminiz demektir. Ölçüyü de böyle anlamak gerekiyor, böyle yapmak gerekiyor. Eğer Allah bizim için her şeyin önünde ve üzerinde ise, Allah'ın emri bizim için her şeyin önünde ve üzerinde ise, resulüne tabi olurken onu önder, rehber olarak kabul ederken o da bizim için her önderin, her muallimin aynı zamanda her örneğin önünde ise, onu örnek alıyorsak, onu önder olarak, rehber olarak kabul etmişsek ona tabi oluyorsak, onun gibi yapmaya çalışıyorsak, onun gibi Allah'a karşı edepli olmaya, teslim olmaya, iman etmeye çalışıyorsak, evet, imanımız var demektir. Bir de Allah yolunda cihat vardır. Yani Allah'ın rızasını kazanmak için, ebedi hayatı kazanmak için, Resulüne tabi olmak için, Allah'ın vahyine uymak için, canlı Kur'an olmak için, Resulüne benzemek için, Resulünün aklına bürünmek için, çaba gayret sarf ediyorsak Allah'ın vahyi gönüllerde hakim olsun diye insanlar cennete gitsin diye Allah'a olsun diye cihad ediyor, çaba gayret sarf ediyor evet malımızla canımızla hayatımızla fedakarlık yapabiliyorsak evet müminiz. Değilse ne kadar yapabiliyorsak imanımız o kadardır. Ölçü yapamıyorsak sadece imanımız laftaysa ya da İmanımızı, Müslümanlığımızı, ahireti böyle bir şeylere bağlayıp bunu yaptıysak tamamdır diyorsak bu durumda Allah'ın ölçüsünü kabul edememişiz. Ölçümüz yanlış. İman ettiğimizi zannederiz. Dolayısıyla iman etmediğimizin farkında bile olmayız. Ölçü Allah'ın ölçüsüdür. Ölçü Kur'an'a göredir. Allah'ın kitabına göredir. Resulünün hayatına göredir. Sünnetine göredir. Bir başka özel bir ölçü söyleyeyim. Özel bir ölçüsü var mı? Özel bir ölçüsü de vardır ki kul net olarak onu anlayabilsin. Kendi üzerinde imanını ölçebilsin. İman Allah'ın buyurduğu gibi. Öyle insanlar var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Başka şeyleri severler. Oysa ki müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir buyurdu. Çok şiddetli muhabbet aşk demektir. Allah'a aşık olmak demektir. Allah için her şeyi yapabilecek durumda olmak demektir. Malını canını ona feda edebilecek durumda olmak demektir. Hem de herhangi bir tereddüt yaşamadan ona güvenerek bunu yapabilmektir. nasıl özel olarak imanımızı ölçebiliriz? <gülüyor> Kimsenin bulunmadığı bir yerde tek başımızda evet Rabbimize bütün gönlümüzle dönüp gözümüzü kapatıp dünyaya ait bağlarımızı koparıp ya Rabbi ben seni seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Ben seni bana ikram ettiğin mallardan, bana ikram ettiğin canımdan, hayatımdan daha çok seviyorum. Her ne ki var, seni her şeyden daha çok seviyorum. Diyoruz, dememiz gerekir. Bunu söyledik. Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? فَاَسْكُرُونِ اَسْكُرْكُمْ وَاَشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونِ Beni zikredin, ben de siz zikredeyim. Kul Allah'ı zikredince, kul Allah'ı nasıl zikrederse, Allah da onu öyle zikreder. Yani kul ya Rabbi ben seni seviyorum derse, bunu gerçekten söylerse, bunda samimi olur, ihlaslı olur, bu sözü doğru bir sözse, Allah da kurum ben de seni seviyorum. Allah da bunu zikretmesi gerekiyor ya, nasıl zikrettiyse Allah da karşılığı öyle verir. Yani kul ya Rabbi ben günahkarım beni affet dediyse, Allah'ın da Kur'an'ın demesi gerekir? Seni affettim, mahfiret ettim, günahını sildim, olmamış gibi kabul ettim. Deyince cevap vermiş olur. Eğer doğru söylediyse, gerçekten istifar ettiyse cevap alır. Bu cevabı e, lafız olarak değil, söz olarak, kelime olarak değil, mana olarak, vahiy olarak alması gerekir. Zaten vahyin manası budur. Sessiz ve suratli demek vahiy kelimesinin manası. Gönlüne o vahyin inmesi lazım ki Allah'ın da kurun ben de seni seviyorum dediğini tatması gerekir. Ben Rabbime böyle söyledim. Rabbim de kurun ben de seni seviyorum dedi deyip bunu tatması gerekir. tadınca nasıl bir hal olur? Çok farklı bir hal olur gönül aleminde. Muhabbete garg olur. Kendini Rabbinin huzurunda olduğunu tadar. O e, öyle bir e, tadar ki bütün dünya gözünde silinir. Kendisi de gözünden silinir. Rabbi ona ben de seni seviyorum demiş. Ne demek? Bu tarifi mümkün olmayan bir aşk, bir muhabbet, bir e, haz e, halidir. Eğer bunu tatmadıysa ne yapması lazım? Ben bunu söyleyemedim. Ben Rabbime seni seviyorum diyemedim. Samimi değilmişim demek ki. Demek ki bir yerde eksik var. Bir yerde Rabbimi sevmeme mani olan bir perde var. Onu silmem lazım deyip onun mutlaka farkına varır. Neden vazgeçemediğini, hangi şeyden vazgeçemediğini bilir o Araya neyin girdiğini bilir. Nefsi mi girdi, mali mi girdi, cani mi girdi, evladı mı girdi, başka şeyler mi girdi, dünya hayatı mı girdi, neyin mani olduğunu bilir. Ne yapması lazım? Onu sana kurban ettim Ya Rabbi demesi lazım. Bana lazım olan, bana gerekli olan, benim için olmaz olan sensin Ya Rabbi demesi lazım. Sen beni sev, benden razı ol. Ben senin sevgine layık olayım. Hiçbir şeyim olmasın. Ben senin sevgini kazanayım. Hiçbir şeyi kazanmayayım. Her şeyi kaybetsem de seni sevmekten vazgeçmem. Seni kaybetmeyi göze almam. Alamam. Neden? Her şey senin de ondan. Benim dediğim her şey sana ait. Ben de sana aitim. Ben senden başka nereye giderim? Nasıl giderim? Nasıl başka tarafa dönerim? Nasıl herhangi bir şeyi seni sever gibi sevip senin önüne koyarım? Bu, eğer böyle yaptımsa tövbe ediyorum ya Rabbi. Beni affet ya Rabbi. Beni mahfilet et ya Rabbi. Haddimi aşmışım. Bilemedim. Anlayamadım. Tövbe ya Rabbi deyip bir daha ya Rabbi seni seviyorum. Sen benim Rabbimsin. Sen kendinden bana hayat verensin. Sen kendinden bana varlık veresin. Beni varlıkta tutansın. Sana dost olayım diye, dostluğunu kazanayım diye beni imtihana tabi tutup imkan verensin. Benim için ebedi hayatı hazırlayansın. Ben seni seviyorum. Eğer cevap alamadıysa ne yapması lazım? Söyledikleri doğru değil. Söylediklerine inanmamış. Söylediklerine kendisi inanmıyor demektir. Bu ne demektir? Bu samimiyetin, ihlasın olmadığını gösterir. Evet. İhlaslı olabilmek için nefsini ikna etmesi lazım. Kendi kendine nefsini anlatması lazım. Sen nereye gidiyorsun? Sen neyin peşinden koşuyorsun? Sen Rabbine neyi tercih, nasıl tercih edebiliyorsun? Deyip nefsini susturması lazım, terbiye etmesi lazım. O'na Rabbinin yolunu imanı göstermesi lazım. Secdeye kapanıp ağlaması lazım. Ya Rabbi bana yardım et. Göreceğiz ki Rabbimiz bize yardım eder. Bu arada imanımızı da test etmiş oluruz. Allah'a olan muhabbetimizi test etmiş oluruz. Yoksa imanımız taklidi bir imandır. işi boş... ...hakikati olmayan... ...gönüle aksetmeyen... ...gönüle ilmeyen, ...sadece aklımızla, hafızamızla... ...bilgimizle, ilmimizle iman ettiğimizi zannetmişiz. Aklımız kabul etmiş ama... ...gönlümüz tasdik etmemiş demektir. Evet, iman... ...dilin ikrarı... ...kalbin tasdikidir. Dil neyi ikrar edecek? Seni seviyorum ya Rabbi. Sen benim Rabbimsin... ...ben de senin abdin. La ilahe illallah. Senden başka ilah yok. Senden başka sevilecek tapılacak yok, abdolunacak yok, sevilmeye layık olan yok, sevgisi istenilmeye layık olan yoktur, ilah olan sensin demek gerekir, diyebilmek gerekir. Kalbin de bunu tasdiki etmesi gerekir.